Dünya Okumak programından bütün Açık radyo dinleyicilerine merhabalar. Ben Aytaç Timur, bugün Akif aramızda bulunmuyor. Gaye Boraloğlu misafirim, iletişim yayınlarından Dünya'dan Aşağı programı geçen ayın yedisinde raflara geldi. Ama Gaye Boralıoğlu yeni bir yazar değil. Başka yazar, romanları da oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Açık Radyo'ya daha önce konuk olmuş muydunuz? Evet birkaç kez olmuş. Harika. <gülüyor> Yerimizi seviyor musunuz? Beğeniyor musunuz? Evinize yakınmış. Evet evet çok seviyorum. Ayrıca mimarisini de çok seviyorum. Açık Radyo'yu da seviyorsunuz. Açık Radyo'yu hep dinliyorum. Evet. Ben de çok seviyorum Açık Radyo'yu. <gülüyor> Şimdi bir güzel haberle başlamak istiyorum. Siz Frankfurt'ta. Meçhul isimli eserinizle barış ödülleri çerçevesinde satırlar arası programına seçildiniz. Şimdi böyle okuyunca biraz karmaşık bir şey gibi geliyor. Azıcık dinleyicilerimize anlatır mısınız nedir bu, neden sizi seçtiler, ne yaptınız Hı -hı. gittiniz orada? Frankfurt Kitap Fuarı'nın özel bir etkinliği barış ödülleri kapsamında... Gerçekleşen bir etkinlik satırlar arasında diye adlandırılıyor ve burada e, Alman e, yazarlar e, çağın e, o yılki ödüllerini almış e, ünlü yazarlar e, savaş altında ya da risk altındaki ülkelerdeki meslektaşlarının eserlerini okuyorlar. Çok güzel yani. ee, ve bu işte St. Katerina diye Frankfurt Kitap Fuarı'nın e, da yatağı olan bir büyük, büyük inanılmaz görkemli bir kilisede gerçekleşiyor bu okuma etkinliği. Ee, aynı yıl 2017'nin başında e, meçhul Delfal İbrahim adıyla e, Almanca'ya Binochie Verlag tarafından çevrilmişti. Ee, işte. Yani Almancasını okudular orada tabi. tabii, tabii. Aa, çok güzel. tabii. Ee, Zaten Almanca'ya çevrilen eserler Hı. arasından seçiliyor Ve benim e, kitabımı da e, bu yılki Bühner ödülünü kazanan yani 2017 Bühner ödülünü kazanan e, Şair ve yazar e, Jan Voigt Umarım doğru söylüyorum <gülüyor> bazen, Bizi evet. affeder diye düşünüyorum Evet çünkü böyle yani ince <gülüyor> detaylar olabiliyor e, O okudu e, Tabii in, Yaza e, Yazar olarak değil Kitabınla görünmek Ayrı bir zevk ve keyif çünkü aslında bizim kişiliğimiz o kadar önemli değil yani yaptığımız şeyin okunması önemli. O yüzden de beni çok mutlu etti öyle bir ortamda, öyle bir izleyici kitlesinin önünde ve işte öyle bir yazar tarafından okumak. Güzeldi tabii Neler hissettiniz dinlerken siz <gülüyor> salonda Çünkü Almanca bilmiyorsunuz ben değil mi? Ben şey Heyecandan duymadım hiçbir şey <gülüyor> <gülüyor> Olur yani insan kulakları tıkanır ya böyle <gülüyor> Hiçbir kelime yakalayamazsınız Biraz öyle oldum, oldu tabii Tabii bunun bir barış ödülleri çerçevesinde olması da çok önemli evet. değil bu mi? Evet bu yıl Margaret Atwood almıştı hatırlarsanız <gülüyor> ...o kapsamda gerçekleşen bir etkinlik bu. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Gerçekten sizin için çok heyecan verici, gurur verici. Teşekkür Aynı zamanda Frankfurt Kitap Fuarı herhangi bir kitap fuarı değil. Bütün dünyanın gözünü diktiği, bütün dünyadan yayıncıların, yazarların, çevirmenlerin etkilenen akın ettiği bir fuar. Ya şöyle söyleyeyim, tahayyül edebilmek için Frankfurt Kitap Fuarı'nda bir ring... Aracı var, ki, fuarın bir yerinden başka bir yerine götüren. O aşağı yukarı 15 dakikalık bir yol kat ediyor. Evet. Hani, ve o bütün o binalar kitaplarla dolu. E, gerçekten çok büyüleyici, inanılmaz bir atmosfer. Gerçekten ben de tebrik ediyorum sizi. Orada <gülüyor> ödül almak muhteşem bir şey. Teşekkür ederim. Sonra bir de sizin ikinci eseriniz... E, Mübarek Kadınlar'dan bir soru sormak istiyorum. İkincisiniz derken yani yanlış söylemeyeyim. Yani romanlarınızdan Mübarek Kadınlar'da burada mübarek sıfatınızı, sıfatını bir söyleşinizde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın saatleri ayarlama enstitüsünden aldım dediniz. Bu bana çok ilginç geldi. Değil mi? Zihninizde evet. onun kalması, sonra onun bir esere ad olarak düşmesi. Biraz da o hikayeyi anlatır mısınız dinleyicilerime? Um, o bir öykü kitabı Mübarek Kadınlar. Eee um... Ve e, kitabın kitaptaki öyküleri zaman içinde, yani aşağı yukarı 3 yıllık, 4 yıllık bir zaman aralığı içinde e, yazmıştım. E, bir kısmı bazı antolojilerde de yer almıştı, birkaç tanesi. E, ben dönem dönem e, güncel okumalarımı kesiyorum ve klasikleri okuyorum. Biraz zihin temizlemek gibi, edebiyat nedir sorusuna her seferinde... Ee, yeniden cevap arıyorum Bu e, işte, Türkçe edebiyatta oluyor Başka ülkelerin edebiyatları da okuyor Vazgeçemediğim yazarlarım var Dönüp dönüp okudum e, Ahmet Amta da bunlardan bir tanesidir e, O dönemde de Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü okuyordum Ve oradaki işte Saat Karakteri diyeyim e, Üzerine aslında bir, bir öykü yazmak istedim itiraf edeyim ki fakat beceremedim. Yani belki günün birinde becerir miyim bilmiyorum bir ama yarısı. beceremedim <gülüyor> yani. Çünkü yani Tanpınar çok özel bir yazar gerçekten ve çok derinde ruh hem bir, ara, bir yakınlık olduğunu düşünüyorum. Okur olarak her şeyden evvel. Ama onu yapamadım yani o öykü öyle bir öykü o... Saate adammış bir öykü yazmayı içim, e, içime sinecek şekilde e, beceremedim. E, ve kitabın adını düşünüyordum. E, aynı zamanda işte kitaptaki bütün karakterler kadındı ve işte kadınların dertlerine dair dokunuşlar olan e, öyküler yazmıştım. E, ve birden böyle uzaktan çekilip baktığımda zihnimin iki ayrı ucunda duran e, olgular bir araya geldi diyeyim. Ya işte bunlar aslında mübarek olan şey burada yani e, bütün kitaba sinecek olan bir isim diye düşündüm böyle ortaya çıktı. Bu arada bu sevdiğiniz klasiklerde Ahmet Antoam dışında kimi sayabilirsiniz? Kimleri seviyorsun? Türk edebiyatından fark mı? etmez. Yani e, çok, çok genellersek çok var yani her ülkeden neden ve her edebiyattan farklı ama hani vazgeçilmezlerim diyeyim yani işte Kafka, Dostoyevski, hmm. e, Prost, e, Marquez diğer taraftan öbür taraftan Mishima hani farklı hı hı. ülkeler ve farklı ...şeyler kastediyorum... Ee, ...ama Türk Edebiyatı'nda... ...yani Türkçeyi... E, ...yani Türkçe yazmak... ...Türkçe okumak çok önemli bir şey... ...yani Türkçe okumak derken çevre, çeviri demiyorum... ...yani... E, ...yazarın Türkçe yazdığı bir metni okuması... ...yazarın ve onu... ...onunla kalpten bir ilişki kurması çok önemli. O yüzden ve Türkçe çok değişen bir dil ve daralan bir dil açıkçası. Ee, dolayısıyla o klasikleri okudukça aslında... ...bugün ne kadar az kelimeyle günlük hayatta konuştuğumuzu da fark ediyorum. Ee, ve o, onları okumak aynı zamanda dilsel olarak zenginleştiren de bir şey insanı. O yüzden de işte Ahmet Hamdi Tanpınar'ı, Peyami Safa'yı, Ahmet Rasim'i, yani, e, tabii ki uzatayı o devamcısı olarak daha yakın bir dönemde yani dönüp dönüp e, okurum. Bu arada tercih ettiğiniz yazarların hepsi de anlamı satır arasına yüklemeyi seven, değil mi? Evet. Okuru düşünmeye zorlayan yazarlar. Evet. Ben bu, o tür edebiyatı, daha çok seviyorum. Hep çocukluğumdan beri yani bu klasikler derken aslında benim yazar olduktan sonra seçtiğim e, e, yazarlar değildi. E, çocukluğumdan beri okuduğum yazarlar da daha çok anlamı içine silmiş, kelimelerin arkasına gizlenmiş e, yazarları, kitapları okumayı daha çok seviyorum. İşte elibiyatımda da kendim de onu yapmayı. Çalışıyorum. Bence gayet de güzel yapıyorsunuz. Şimdi bu dünyadan aşağı romanına gelelim. İletişim yayınlarından çıktı ve çok yeni bir kitap. Daha geçen ay çıktı. E, üç hafta falan oldu. Evet. Dokuz, dokuz Mart'tı çıkışı. Evet. Şimdi dünyadan aşağı e, anlamak için gerçekten okumak gerekiyor romanı. İsim olarak hiçbir ipucu vermiyor. Neden böyle bir tercihte bulundunuz? E, bu kitabın adı üzerine çok düşündüm aslında. Bir karakterin yani ...bu bir karakter romanı nihayetinde. E, fakat karakter... ...negatif özelliklerle yüklü bir karakter. E, onun başına bulduğum her türlü sıfat... ...kitabın değerini zayıflattı. Bulamadım yani orada. O yüzden de ben aslında... ...atmosferi tarif etmek istedim. Kitabın genel ruh halini... ...tarif etmek istedim. Yani doğrudan Metin'le... ...bir bağlantı... ...belki de... ...kuramayacak bazı okurlar ama... ...yani... ...asıl olarak... ...o işte... ...kelimelerin arkasındaki anlam... ...ve onun da daha arkasındaki... Atmosfer ruh haline dair bir e, isim koymak istedim. Kapak fotoğrafı da biraz öyledir. E, ama garip, bir de yarım cümledir dünyadan aşağı evet, aslında. E, Sonun o da o oldu var. yani evet. yani onu, onu, o yüzden de tercih ettim. Daha doğrusu karar vermemde etkili oldu. Biraz okurun tamamlayacağı biraz. Roman boyunca çeşitli biçimlerde tamamlanacak bir başlangıç diye düşündüm. Aslında ben hemen ilk bölümü okuduğumda bizim Hilmi'nin bir gidip gelmesi, bir ziyaret etmesi ve bu yaşamın günümüzde özellikle politikacılar tarafından gittikçe negatifleştirilmesi, ölümün övülmesi düşünüldüğünde ben Dünya'dan Aşağı isminin hemen o dakika iyi bir seçim olduğunu düşündüm. Öyle karar verdim kendi kendime. Hakikaten öyle bir ortamdan geçiyoruz çünkü. Şimdi karakterimizle bugünün bu sosyolojik ortamıyla roman arantısındaki bağları size soracağım. Ama isterseniz burada bir müzik arası verelim. Sizin için evet. Portekizce bir şarkı seçtim. Salvador Sabrel'den. Bu televizyonda söylediği bir şarkı ama çok duygu yüklü Umarım siz de beğenirsiniz. Teşekkürler foreign Mas antes de ti sois Jesus, que move e sei que não se ama sozinho. talvez de veneno possas Se o teu coração não quiser se ver não sei ter paixão não quiser sofrer sem fazer planos do que virá çok duyguluklu bir şarkı böyle revizyondan geldi Gaye Boralıoğlu'yla Dünyayı Okumak programında devam ediyoruz romanla da dünyadan aşağı dünyalar <gülüyor> birbirine karışıyor böyle şimdi Gaye Hanım romanımızda Hilmi Aydın diye bir karakterimiz var. Bu karakter aslında roman okuyan herkesin kolaylıkla tanıyabileceği, etrafına dönüp baktığında bulabileceği, metrobüste göz göze gelebileceği bir karakter. Onun iç dünyasındaki konuşmaları da yani iç sesi de, çünkü anlatımda onu da kullanıyorsunuz, böyle üç günlük kararlar, kazan kaybet tadında kaba bir iktidar ilişkisi, ne yazık ki böyle insanları tanımak da okur için üzücü oluyor. Şimdi gittikçe böyle karakterlerin de bütün dünyamızı sardığı bir İstanbul'da, bir Türkiye'de yaşıyoruz. Ve ben edebiyatın, edebiyatın alıp böyle günlük hayattaki belki de hiç düşünmediğimiz sıkıntılarımızı bize sanat eseri tadında geri vermesini beğeniyorum. Çünkü biz genellikle yaşadığımız e, trajik olayları, e, sarsıntıları edebiyatta çok uzun üzerinden seneler geçtikçe okuyabiliyoruz. E, bazen 100 sene geçmesi gerekiyor. Belki de bu o trajik olayın büyüklüğü de alakalı olabilir, bilmiyorum. Ama e, sanatçının, edebiyatçının bize o günlük travmaları göstermesi, o insanların iç sesini bize açması yaşadığımız dünyanın niteliğini bir tık daha arttırmak için bize bir fırsat da veriyor diye, diye düşünüyorum. Ben mesela tostayı okurken hep böyle düşünürüm. Değil mi? Gününü anlatır. O yüzden bir kere çok başarılı buldum yani. Tebrik etmek istiyorum sizi gerçekten. Teşekkür ederim. Farklı sesler kullanmanız da yani bazen onun iç sesi, bazen her şeyi bilen bir anlatıcı. Bu da e, derinlik ve zenginlik kazandırmış. Bilmiyorum sizde böyle kaygılar güttünüz muhtemelen. Tabii. Biraz onlardan başlayalım isterseniz. Ee, söylediğiniz gibi Hilmi Aydın e, oldukça ya yani etrafımızı sarmış bir karakter. Sadece Türkiye'de de değil bu aslında dünyada da genel olarak vasatlaşmayı Tanık oluyoruz, yaşıyoruz ve çektiğimiz sıkıntıların büyük bir kısmı bu vasatlaşmayla ilgili. Ve vasatlaşma çok zor fark edilen bir şey. Kötülük gibi değil. Yani e, e, göstergeleri hemen yakalanabilen tarzda değil. Ve aslında e, üstelik de çok kolayca sirayet eden bir şey karşısındaki de aşağıya doğru hemen çeki veren bir şey ve farkında olmadan bunun içine girebiliyorsunuz yani okuyan birkaç e, okurdan e, şu tepkileri aldım hani yani utanarak kendimi gördüm <gülüyor> e, diye itiraf ediyor dolayısıyla aslında e, etrafımızdaki değil belki de biziz e, Hilmi Aydın yani e, e, o, yani ko çok kolay onu dışlaştırmak ama e, ben o ona çok dikkat ettim. Yani Hilmi Aydın'ı bütün e, o yan yollara sap saparkenki rasyonalizasyonlarıyla, aklileştirmesiyle, işte e, bütün sahiciliğiyle, bütün e, e, kendi... E, ...açısından gördüğü hallerle e, anlatmaya çalıştım. E, yani zor bir şey anlattığımı biliyordum. E, o yüzden de yani üslup olarak bazı önlemler aldım diyeyim. E, onlardan bir tanesi şuydu. Yani ilme aydın kendini anlatmalıydı. Yani birinci tekli şahıstan olmalıydı. Ama e, bir e, Tanrı yazar dediğimiz ...bir anlatıcı... ...onun foyalarını ortaya çıkarmalıydı. Yani okuyucu... ...bazen onunla, bazen onunla... ...özleşleşmeliydi. Çünkü o... yani ...Hilmi Aydın gibilerine de pabuç bırakacak halimiz yok. Yani... Tebrikler. <gülüyor> Dolayısıyla... ...hani orada... ...hem... E, ...üslup olarak beni edebi anlamda... E, ...zorlayacak ve... E, ...aynı zamanda da... ...keyif verecek bir yöntem buldum hem de benim genel olarak e, biraz ironik mizahla yüklü e, ifade biçimlerim için imkan hazırladı böyle bir e, e, yöntem seçmek e, Hilmi Aydın için e, bir e, röportaj yapan bir gazeteci arkadaşım Milliyetten Nida Dinç çok şöyle bir ifade kullanmıştı. E, ...aynada görünmeyen yüzümüz demişti. Ben ona inanıyorum ve umarım bu yönde tartışılır. Çünkü aslında bütün başımıza gelen felaketler seslisinin kaynağında o mantık var. Oraya ne kadar teslim olduğumuzla ilgili bir soru, çağımızın sorusu bence. Vasatlık, vasatlık nedir ve ne, nereden... E, yıkılabilir, nereden ortadan kaldırılabilir? Bu soruyu tartışmak aslında e, bütün arzum diyeyim. Ben e, roman çok yeni olduğu için okundukça bunun tartışılacağını düşünüyorum. Hmm. Çünkü gerçekten e, dilinizin de çok akıcı olması ve bu dış sesle iç ses arasındaki dengeyi çok iyi kurmanız okurken çok rahatlatıyor insanı. Muht, muht, muhtemelen tartışılacak. Size son olarak bir de sormak istediğim bir şey var. Bir kadın edebiyatçı olarak bir erkeğin sesini yazıyorsunuz. Tabii okurlar dünyadan aşağıya alıp okuduğu zaman görecekler. İlmi Aydın'ın babasıyla da ilgili <gülüyor> sorunlar var. Ve baba oğul meselesine giriyorsunuz bir kadın olarak. Aslında Türkiye'de Belki de her gün bir kadının öldürüldüğünü, bunu da onu en çok seveceğini düşündüğümüz eşleri, sevgilileri ya da eski eşi ve eski sevgili tarafından düşünüldüğünde... ...belki de erkeklerin gerçekten bir kadın edebiyatçıdan bunları okumaya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Ama sizin için güçlükler barındırdı mı bu? E, neden bu yolu tercih ettiniz? Hı hı. Ben e, kendinden yola çıkarak yaza, yazan bir yazar değilim. Cinsiyetler de aslında beni pek ilgilendirmiyor açık söylemek gerekirse. Ben dertten yola çıkıyorum. Gördüğüm, hissettiğim, beni yaralayan e, ve işte bir şekilde e, e, merhem olmayı arzulayacağım dertlerden yola çıkıyorum. E, mübarek kadınlar kadın hikayelerinden oluşuyordu ve... ...ama onu da kadın hikayesi yazayım diye yazmamıştım. Yani o dertler o, o dönem içinde beni sarsıyordu, etkiliyordu... ...büyük oranda dediğiniz sebeplerle. Ee, ama onu zaten yaptım. Yani tekrar kendimi tekrarlamayı pek sevmiyorum. Ee, bu dönem ise benim canımı yakan şey... ...dert olarak gördüğüm şey... ...temeldeki bu vasatlık... ...içimize sinmiş olan... Bir ...sinsi bir yılan gibi... ...bütün ruhlarımızı kavramak... ...kavrayan ve kavramak üzere olan... E, ...vasatlıktı bir derdim. E, şimdi kızacaksınız ama... ...bunu da en iyi bir erkek anlatabilirdin... <gülüyor> diye düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü... Bence bu sorunun... ...cinsiyeti varsa o erkektir. Ee, çünkü bu... Yani ...vasatlaşma meselesi... Sadece, ...yani aşağıdan yukarıya... ...gelişen bir şey değil. Yukarıdan aşağıya... giden gelen bir... E, tutulum. ...hareket... ...tutulum. Ve tabii... ...sonrasında birbirini etkileyerek... ...çoğalan bir tutum. Ee, e, dolayısıyla... E, ...ben... ...yani doğru kişinin... ...erkek olacağını düşündüm... ...tabii hani mesele... ...vasatlaşma, otoriteyle ilişki... ...olunca... ...bunu en iyi anlatabileceğim... ...kanal, kaynak... E, ...baba-oğul ilişkisiydi... ...Roman'ın ayaklarından biri... ...baba-oğul ilişkisidir... ...bir diğeri işte bitmek üzere olan... ...bir karı-koca ilişkisidir... Hı hı. ...bir diğeri de tanrıyla olan ilişkidir... ...yani aslında... ...hayatımızın üç sac ya da üç odağı diyebileceğim... ...kanaldan yürür Hilmi Aydın'ın hikayesi. Dolayısıyla... ...benim için ne yapmayı... ...ne yapmak istediğimi bildiğim için bunu anlatmak zor olmadı. İnsan bilmeyince kayboluyor. Bilince... Tabii ki zorluklarla karşılaşıyorsunuz, uğraşıyorsunuz ama onları aşmanın yollarını bul buluyorsunuz ve o da çok zevkli, çok keyifli ben, Bence oluyor. çok da başarılı, gerçekten tebrik ediyorum yürekten sizi. Teşekkürler. E, dünyadan Aşağı iletişim Yayınları'ndan yeni yayınlandı, Gaye Boraloğlu tarafından yazdı. Çok teşekkür ediyorum Açık Radyo'ya kadar geldiğiniz için. E, umuyorum yeni romanlarda, yeni öykü kitaplarında sizinle tekrar buluşabiliriz diyorum. Teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar, iyi akşamlar.